sen beni yumuşak yere bindirmek, kendin de sert yere binmek istiyorsun, dedi. Böylece Hazreti Ömer gencin terkisine bindi ve öylece Medine'ye girdi. Halk Hazreti Ömer'e bakıyordu.